Kur'an-ı Beyan'ın bir yönü olarak bir hayli zamandan beri üzerinde durduğumuz hususlardan bir tanesi de devrin teknik ve fenni gelişmeleri karşısında hayat-ı Kur'an'iyeyi anlayışımız, anlayışımızın bu gelişmelerle tevfik edilmesi hususu idi. Cenab-ı Hakk'ın kudret ve iradesinin kitabı olan kainat ve kainatın içinde mündemiş olan esrar, Kur'an-ı Kerim sayesinde bu kainatı ne kadar okumuş, kainatın ruhunda mündemiş olan bu esrara ne kadar vakıf olmuşuz. Bugünkü anlayışımız da biz bunları ölçmeye, biçmeye ve bir vahdetin değişik yönlerinden ibaret olan insanlar Allah'ın kelamı ve kainat üçlüsünün tevhidini ve tevfikini yapmaya çalıştık. Bu arada Kur'an-ı Kerim'in anlattığı şekil budur demeden Allah'a sığınarak bu devirde Anlaşılan şeylere kısa aklımla ulaşabildiğim kadarıyla, intikal ettirilen şeyleri derleyebildiğim kadarıyla bu tevfik hususunda size intikal ettirmeye çalıştım. Çeşitli ilim dallarına ait beyanatı Kur'an'ı, bu mevzudaki mutlak ifadeleri, çok su götürür ifadeleri hemen hemen her zahaya dair iki tane ayet arz etmeye çalıştım. Bunlar içinde benim de nefse emmarem ve şeytanımın itiraz edemeyeceği kadar 14 asırdan beri ilmi, fenni ve teknik gelişmelere rağmen öyle bakir ifadeler gördük ki fen daha bu ifadelerin ifade ettiği hakikatlara ne eli ulaşmış, ne ayağı, ne de bayrağı dalgalanıyor. Bütün bu anlatılanların ve şu ana kadar anlatınlar, anlatanların anlattıkları şey üzerine çıkarak esas bir hükme varmak istiyoruz. Bu hüküm Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabıdır, Allah'ın kelamıdır hükmü olacaktır. Devirleri aşan, bundan sonra gelecek, gelecek devirlerin üzerinde dahi mualla bir mevki olan Kur'an-ı Kerim herhalde 14 asır evvel, yaşayan bir beşer tarafından meydana getirilemez. Beşer karihasının muhteriatı olamaz. Binaenaleyh Kur'an-ı Kerim'in mucizevi olan hangi yönüne bakarsak bakalım biz haza kelamullah deme lüzumunu duyuyoruz. Cenab-ı Hak neticesi izan olarak beklenilen bu derslerin encamında Kur'an-ı Kerim'i Allah kelamı olarak izan etmeye bizleri muvaffak kılsın. Kanatım şu ki, Kur'an-ı Kerim'e müminler ne kadar iyi inanırlarsa o kadar iyi sarılacaklar. Onun her meseleyi hallettiğine nedenlü bağlanırlarsa itimat ederlerse, o nisbette Kur'an'ın cemaati olma durumunu ihraz edecek ve kemale erecekler. Bu da üç dört asırdan beri ölen, öldürülen, her türlü hayatiyetini kaybeden bu cemaatın yeniden dirilmesi olacaktır. Kur'an'a ait hakikatleri tıpkı üniversitede ders görüyor gibi, bir hocadan ders alıyor gibi, duyduğu bölük bölükbörçük şeylerle, kırık dökük şeylerle hakikati uzmasına yükselmeye çalışacak. Duyduğu bütün kanaatları üst üste getirecek yan yana koyacak, bunlardan bir bütün hasıl etmeye çalışacak. Ve sonra bunlarla Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olması mevzuunda vereceği son hükmü vermeye çalışacak. Kur'an hakkındaki kanaatimiz yüzüstü yere düşmüş veya düşürülmüş bir cemaatin hayatiyeti demektir. O cemaatin yeniden ayağa kalkması demektir ben varım demesidir, dirilmesi demektir. Ben bu noktada ancak bu kadar durabildim. Zaman ve mekanın müsaadesi nispetinde Cenab-ı Hakk'ın boyuma göre, kâmetime göre ihsanatı nispetinde ancak bu kadar durabildim. Sizler inşallah -teala duyduğunuz, işittiğiniz malumatı kitaplarda gördüğünüz malumatı kapı kapı, sokak sokak dolaştırın, Kur'an hakkındaki kanaatı tahkim etmeye, pekiştirmeye çalışın. O ne kadar suyu uçar, ne kadar sadece özü ve şekeri dibinde kalırsa, o kadar cemaate, istikvardaki cemaate, şerbet olacağı kanaatıyla siz, bu istikamette mesainizi teksif edin. İnanın, şu memlekette on tane fabrika, büyük sanayi müessesesi, dev sanayi müessesesi kurulacağına, bin tane adamın imanı tahkim edilsin. Bu bin tane Allah'a gönlünü vermiş kimse ittihad ettiği zaman, bunlar bir anda sizin maddeye mütevakkıf yapacağınız o yüz tane büyük dev sanayi müessesesini altı ayda yapar Allah'ın inayetiyle. Ama siz bu müesseseleri kurarken, Mühendisi hırsız ise, usta başısı hırsız ise, bu rafineleri kurarken, bütün hırsızlarla dolduruyor iseniz şayet, parayı çalıp çırpmanın yanı başında, orayı bırakıp ayrılırken de kum torbalarını onun içinde çarklara, aletlere, makinalara koyacak milli serveti tahrip edeceklerdir. İmanı pekiştirme, bu milletin hayatiyetinin çok mühim bir noktası, hatta ukde-i diyebilirim. Onun için şahsen, en mühim en hayati meseleler duruyorken, bir kısım inanmış veya inanmış gibi görünenler dahi, asıl milletin dertlerinden meseleleri başka tarafa kaydırmaları, bu millet için yeni bir felaketin başlangıcı çanının çaldığını gösteriyor milletin efkârını inhiraf ettirme çanlarının çaldığını gösteriyor. Bu milletin derdi şu veya bu değil. Bu millet dinini bıraktığı için fabrikaları bıraktı, kaçtı. Bu millet dininin ruhunu, Kur'an'ının ruhunu bilmediği için razathaneleri bıraktı, kaçtı. Bu millet atom fiziğinden, atomdan uzaklaştıysa, astronomiden uzaklaştıysa, evvela Kur'an'ından uzaklaştığı için uzaklaştı. Bu milletin gönlünde bu abideleri kurduğunuz zaman yeniden onu yeniden meydana getirecek bütün faktörleri, amilleri ona bahşetmiş olacaksınız. Ben şahsen başı sarıklı, sırtı cübbeli dahi olsa şu dini meselenin tahkiminin dışında ne adım atılırsa atılsın, ne guna gayret gösterilirse gösterilsin gelişmek üzere olan milletin ruhi hayatını ve kalbi hayatını inhiraf ettiriyorlar, hükmünü vereceğim. Sair şeyler olsun, ama başlarsanız avamca bir tabirle hazreteyim, Roma'nın hakkı Roma'ya Sezar'ınki Sezar'ı olsun, İmanın hakkı imanı olsun, Kur'an'ın hakkı Kur'an'ı olsun, Allah'ın hakkı Allah olsun, fabrikanın hakkı da fabrikaya olsun, o kadar olsun çapına göre, baki alemin bekasına, arz ve tuluna, boy ve bosuna göre olsun, fani aleminde boy ve bosuna göre olsun. Selahiyetli bir ağzın bize şu hususu söylediğini duyuyoruz. Nerede bir fabrika açtıksa içi anarşistlerle doldu ve milli servet için bir mikrop yuvası haline geldi diyor. Fabrika açmanın karşısında kimse değil, Kur'an'ı anlayan bir insan, fabrikanın karşısında olmaz. resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın atan kalbine vakıf olan, hakayık i cehban olan bir insanın teknik gelişmenin, sanayi gelişmenin karşısında olması düşünülemez. Kur'an'a ve Kur'an'ın tilmizlerine bu mevzuda atılan iftiralar sadece batıdan ithal edilmiş bir kısım eraciftir, bir kısım cürühtür. Bizimkiler de bilmeyerek bunları maalesef istimal etmektedirler. İslam tarihinde hiçbir zaman ilim adamları, din adamları teknik gelişmenin karşısına çıkmamışlardır. O Avrupa'da olmuştur. Aksine bizde tekkede çalışan insan astronomi araştırmaları yapmıştır. Aksine bizde camideki imam ilim ve teknik araştırmaları yapmıştır. Haddi zatında bunun vazifesi değildir. Bunun vazifesi tıpkı dini emirleri çok iyi öğrenip benzetmek olmasın, Kilisedeki bir papaz gibi, bir ruhani reis bir haham gibi, sadece dinine ait emirleri cemaate tebliğ ve telkin etmektir. Ama mümin ülema bu merhaleyi aşmış, aynı zamanda camileri gökleri rasat edilen bir rasathane haline getirmişlerdir. Misali vardır bunun, Konya'da vardır, Bağdat'ta vardır, Endülüs'te vardır, Mısır'da vardır, Edirne'de vardır bunun misali caminin içinden gökyüzünü, o günkü basit imkanlarla rasat etme aletlerini yerleştirip rasat etme. Onun için burada sizin de kulağınızı tırmalayacak bir sözü arz edip geçeceğim. Müslümana, Müslümanlık hesabına çalışana ve Müslüman ulemaya gericidir, mürtecidir iddiamda bulunanlara bin nefsin deyip geçiyorum. Allah'ın bin türlü lanet olsun üzerlerine deyip geçiyorum. Kur'an-ı Kerim hakkında kanaatimizin takviye edilmesi ve tahkim edilmesi hususu bizim yeniden dirilişimiz olacaktır. Ve şahsen gönülleri, kalpleri, kafaları bu mevsudan inhirap ettirecek her şeye cemaat'ı asıl hedeften inhirap ettirdiler nazarıyla bakacağım. Günüm çattığı, çattığı, sözümün ulaştığı yere kadar da bunu söyleyeceğim. Bu milletin asıl derdi, dinini kaybetmesidir. Asıl deva da yeniden dinine sahip çıkması olacaktır. Ve bu da bir bakıma resmi müesseselerle falanla filanla değil. Her yerde resmi müessesenin içinde de doğrudan doğruya her ferdi nâr Beyza haline getirecek telkinatta bulunmak. Her ferdi en mükemmel, yılmayan, dönmeyen, usanmayan, Allah'a itimat eden ve Kur'an'ın verasında adeta bir şey görmeyen, bütün kainatı onun içinde müteale eden, ateş gibi insanların yetiştirilmesi, bütün himmeti buna sarf etmek, kalem efendisi, daire memuru, vazife kendisine maaş mukabili tevdi edildiği için gelip o vazifeyi yapan kimseler, hayırlarının yanı başında bir o kadar da zararlar olduğu için bu musibetlerin de esasen bertaraf edilmesi mevzuunda el açıp Allah'a dua etmemiz gerekmektedir. Çok da ruhumun haz duymayacağı bu meselelere 4-5 asırdan beri terk edilmiş hakaik-i Kur'aniyenin, içimde hasıl ettiği heyecanla istemediğim halde, planlamadığım halde girmiş oldum. Kusura bakmayın, Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri de beni af buyursun. Esas arz etmek istediğim şey, bu derste de inşallah bugün meydana gelmiş, ileride zuhur edebilecek, Kur'an-ı Kerim'in remizlerinden, işaretlerinden anladığımız, anlayacağımız, anlattıklarına bağlı kalarak anlatacağımız bir kısım hususlar olacaktır. Kur'an'ın sinesine kulak verdiğimiz zamanda daima o bünyede çarpan bir kalp gibi şu hakikatin çarptığını görüyoruz. Le dünyat iç alem. Kur'an'ın tanzim buyurduğu, bir düzene koyduğu manevi yapı, dış alem, kainat, alem eşbah ve alem eşsam. Bu ikisi cesetle kalp gibi birbiriyle çok sıkı münasebeti var. Dış alemdeki meydana gelen bazı arızalar, kosimik bazı şuaların insanların ruhları üzerinde tesiri gibi, insanlar üzerinde tesir icra ettiğini, Allah'ın emriyle, iradesiyle tesir icra ettiğini görüyoruz. Bunun gibi insanların iç aleminde, yani kalp durumunda olan insanda meydana gelen arızanın kainatta bir kısım hadiseler yine meydana gelmesine sebebiyet verdiğini görüyoruz. Mesela siz hevai nefsinizi terk ettiğiniz, Allah'a teslim olduğunuz, arzularınızdan tecerrüt ettiğiniz zaman, İçinize doğru ve dünniyatınıza doğru derinleşmiş oluyorsunuz. Hemen bunun tesirini kainat safhalarında görüyorsunuz. Allah şeriatı fıtriyeyi sizin emrinize müsahkar ediyor. Kainatı anlıyorsunuz, onu değerlendirme imkanına sahip oluyorsunuz. Arzularınızdan teşerrüt nispetinde, tıpkı kalbin sıhhati nispetinde bedenin selamete ulaşması gibi... Nasıl sahih hadiste Allah Resulü Ela <gülüyor> inna fil cesedi mudghatan iza ve iza bir cinem et vardır. Sanevberi şekilde bir et vardır. Kalptir. Bunun sıhatı vücudun sıhatı demektir. Bu normal ahenkli kanını pompalıyorsa, vazifesini yapıyorsa, kendine düşenin altından kalkıyorsa, vücut sıhhatta devam ediyor demektir. Bu bozulduğu zaman vücudun sıhhatı ahengide bozuldu demektir. Aynen öyle. İnsanların iç yapısı, manevi durumları, içe doğru derinleşmeleriyle dünniyatları kainatta hadiselerin lehlerinde veya aleyhlerinde cereyan etmesine vesile oluyor. Güzel bir insanın vefatıyla adeta kainat ala kadar gibi ağlıyor. Kur'an ifade ediyor. Fema bakat aleihim sema uvel Sema ve arz onların üzerinde ağlamıyor. Kafirin ölümüyle sema ve arz ağlamıyor buyuruyor. Anlaşılıyor ki makru alem insanla çok alakadar görünüyor. Ve hadis-i şerifte görüyoruz. Yehtezul arşu mimbuka il yatim arş yetimin ağlamasından titreyi verir, diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd ibn Muaz'ın vefatı münasebetiyle de şöyle buyuruyor, اِحْتَزَّ arşu min مَوْتِ سَادِبْ Sa'd ibn Muaz veya min مَوْتِ هَزَ Arş-ı Rahman Sa'd ibn Muaz'ın vefatından tir tir titredi, sarsıldı buyuruyor. Sizin havai nesiminizin arşı değil, Suyun, toprağın arşı değil, arşı Rahman sözüyle anlatıyor. Arşı Rahman, kainata nispeten bütün kainatların bir zerreye nispeti gibi kalır. Arşı Rahman'a nispeten bütün kainatlar, kainatlara nispeten bir zerrenin kaldığı gibi kalır. İşte bu büyük alem, bütün kainatları bir zarf gibi içine alan arşı Rahman... Yerde bir insanın vefatıyla tir tir titriyor. Hadisler ve ayetler büyük alemle küçük alem arasında böyle sıkı bir münasebetin bulunduğunu bize anlatıyor. İnsanın ruhi durumu, ruhi havası ve dengesiyle bütün kainatlar ve kainatın kalbi durumunda olan küreyi arz aynı ahengeden tutuyor. O şekilde ahenkli nizamlı atıyor veya atmıyoruz. Binan ale Kainatı çok iyi kavramış. Küreyi arzın, kainatın bir kalbi olduğunu çok iyi kabullenmiş, takdir etmiş ve kendisinin bu kalbin bir tarafında semere vermiş. Muallam aziz bir varlık olduğunu kabul ve takdir etmiş bir insan o insanla bütün kainat ala kadar olacaktır. Vazifeyi fıtratını bırakan havai nefsine uyan, pek çok günah içine giren, nefsin esir ve zebunu olan kimseler, yine kainat onunla alakadardır. Alakadardır, fakat hadiseler aleyhinde cereyan etmektedir. Şu durumumuzda da, sukuttan sonra, çıkışımız kendi içimizdeki durumumuzu tanzim etmeye bağlı olacaktır. Kendi kendimizi düzeltmemiz, dışta hadiselerin lehimizde düzeni reyan etmesine vesile olacaktır. Kendi kendimizi düzeltmeden, istikamete getirmeden büyük planlarla, projelerle ortaya çıkma, hadiseler bizim iç alemimize uyduğu müddetçe o planlar ve projeler bizim yüzümüze çarpılacak vakim kalacaktır. <Sessizlik> İnna Allah la yuğayyiru ma bi hatta yuğayyiru ma bi enfusihim. Sadakallahul Allah bir cemaati değiştirmemiştir. Onlar kendi kendilerini değiştirmedikten sonra nefislerinizde enfüsü olarak bir değişikliğe maruz kaldığınız zaman ve dünyatınızda bir değişikliğe bir tahammüle maruz kaldığınız zaman iç aleminizde bir çökün diye maruz kaldığınız zaman dış alemin içinizdeki çöküntüye muhazi olarak bir çöküntü halinde geliştiğini göreceksiniz onun sizin işteki çöküntünüzü takip ettiğini göreceksiniz. Öyleyse alemin düzelmesini istiyorsanız, nefsinizi düzeltin, ailenizi düzeltin, iyi fertler olmaya bakın. İyi fertlerin teşkil edeceği mükemmel, ideal bir cemaat, sizin bozuk düzen devirlerde yaptığınız bin türlü yatırımı Allah'ın tevfik ve inayetiyle altı ayda yapı verecektir arz şeylerin hepsini Kur'an-ı Kerim'i sıktığını zaman içinden takaddür ettiğini göreceksiniz. Ama işin içine his ve heves, hübbü cah ve hübbü makam girince bütün bunlara karşı gözünü yumacak, niami ilahinin yanından geçen kör gibi geçecek, göremeyecek ve değerlendiremeyecektir. Cenab-ı Hak bizi kör ve sağır olmadan, kalpsiz olmadan masum ve mahfuz kılsın. Bir yönüyle arz ettiğim şey bunlara bakıyor. Bir diğer yönüyle arz edeceğim şey, iç alemle dış alem arasında sıkı bir münasebet. Ve ben bu münasebeti anlatarak nebilerin mucizelerine geçmek istedim. Ve sonra da onların mucizelerini anlatan ayetlerin simasında, ileriye matuf, mekunuz bir kısım hakikatlerin kaldırdıkları kadar... Yüzünden nikabı peçeyi kaldırma ve mümkün olduğu kadar size intikal ettirme hususunu arz etmeyi düşünüyorum. Her nebi muhakkak ki kendisini aşan insanların en önde gelenlerindendir. Nebi ile veli arasındaki fark odur. Nebi ve nebinin masar olduğu ruha sahip olan bir insan, cennet arzusu dahi olsa... Allah'ın emir ve isteklerinin yanında o cennet arzusunu dahi rahatlıkla terk eder. Veli ise Allah'ın rızasını düşünse bile kendi saadeti, maddi manevi kendi hazları çok defa nikap ve perde olduğundan velinin vardı ufka asla varamaz. Onun için en büyük veli, en büyük mürşid en büyük müceddit, milyonlarca insanı fevç fevç çekip arkasından götürse ve bir nebi bir tek ümmete sahip olamasa, yine o büyük veli Ebu Bekir dahi olsa, o nebinin tırnağı ise bunu şeref saysın kendisine. Sadece hakkın ortada kalması ve hak adına her şeyin gönülde yıkılıp gitmesi, kendini dahi insanın unutması, beşeri yönüne, insani yönüne yine O'nun emirleri içinde bakması, Gassal'in elinde bir meyyit gibi Allah'a teslim olması, bunlar Nebi'nin mümeyyit vasıflarıdır. Nebi'nin anlayışı içinde beşer unutulmamıştır. Aksine velinin vâlâ pervazane düşünceleri içinde beşerin asıl hüviyetini yakalamak, ortaya çıkarmak çok zordur. Takip edin bir Abdülkadir Geylani Hazretlerinin anlayışını, verin Muhyiddin İbn Arabi'nin o hüsunkar ifadelerine göreceksiniz ki sizi şeriat-ı ruhundan uzaklaştırıyor, kendi anlayışları içinde ifna ediyorlar. Ama hiçbir velinin ifadelerinde bu delnubala pervazane şeyleri göremezsiniz. Veli küçük gösterme değil... Smarlama gelen insanla ayaklarını bastıkları toprağa yüzümüze sürme diye çekeceğimiz, arz ettiğim o veliler arasındaki büyük mesafeyi göstermek için arz ettim bunu. Nebiler beşerin maddi manevi terakkisinin üstad ve rehberleridirler. Yeryüzünde telahuk-ı efkarla nerede hangi ilim, hangi teknik, hangi fen gelişmişte temelinde bir nebinin attığı tohum vardır. Bir nebinin getirdiği bir hayat düzeni ve dengesi vardır. İlmin temel prensiplerine dair getirdiği, vaz ettiği esaslar vardır. Beşer temelinde böyle bir şey sahip olmadan o mevzuda isabetli karar veremeyecektir. Kaldı ki çok defa temelinde bu türlü esaslı kaide ve prensipler olduğu hususlarda dahi, Böyle esasların temelinde yattığı mevzularda dahi çok defa isabetli karar verememektedir. Bundan anlaşılıyor ki ister Amerika'nın gelişmesi, ister Çin'in gelişmesi, ister başka yerde bilmem kimin gelişmesi, bunun altında bir nebinin getirdiği tahkim ettiği şeriatın fıtriyenin temelli prensipleri vardır. İnhiraflar, Allah'ı inkar istikametinde olan inhiraflar, İslam'ı kabul etmeme istikametinde olan bütün inhiraflar ise, bunlar onların kespleri ve onların sayine bağlı şeylerdir. Maddeten ve manen ve beşer bütün terakkiyatını nebilere borçludur. Evvela dengeli ve düzenli bir cemaat meydana getirmişlerdir. O dengeli ve düzenli cemaate getirip tebliğ ettikleri prensipler, daha sonraki nesillerde ve devirlerde, o cemaatlerin gelişmesine medar olabilecek güçte ve kuvvetli potansiyele sahip büyük prensipler, temelli prensipler olmuşlardır. Bizim dinimizin temelinde de bunlar yatmaktadır. Beşer on bin sene ömrü olsa, terakki etse, yine biz onların ifadesini Kur'an-ı Kerim'de bulacak, görecek ve göstereceğiz Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Her hakikatın Gelişen her meselenin temelinde Nebi'nin sesi, soluğu ve nefesi vardır. Zaten onun üzerinden meesses olmayan bir şey, lahutu olamayacağından hakkı hayatı yoktur. Ve şu kadarı da söyleyeyim, inhiraf etmiş beşeri topluluklarda ve cemaatlerde bu inhiraflar beşerin nefsine aittir. Ve bunlar hakkı hayatı kaybetmişlerdir. Ama bununla beraber getirdikleri bu sistem, bu düzen, o türlü ilim, fen ve teknik içinde bir taneye hakikat bulunduğundan, o taneye hakikatla Allah'ın hak ismine dayandığından, bir bakıma hakka dayanmış gibi hayatiyetini devam ettirmektedir. Daha açık bir dille söyleyeyim, bin tane tarafı bozuk olsa komünizmin, bin tane tarafı bozuk olsa siyonizmin, dayandığı bir tek hakikat varsa kainat kanunları adına, Onunla o devrini tamamlamak, o hakikata sahip bulunduğundan o işi geliştirmek imkanına sahiptir. Hayatı tekviniye öyle fetva verir. Kainattaki kanunlar öyle fetva verir. Bu Kur'an-ı Kerim'de ifadesini bulan bir husustur. Onun için hiç intihar etmeden hayatı tekviniyeye tevfikı hareket ederek çalışacak cemaat akıbet onun içindir. Cenab-ı Hak akıbetimizi hayra çevirsin. Nebi, maddi manevi terakkiyatımızın rehberi, getirdiği esaslar terakkiyatımızın sembereği, o büyük mürşitler bizim üstadlarımız. Biz onların arkasında olduğumuz müddetçe dünyada da, ahirette de saadet ereceğiz. Kitaplar o sayede bize, onlar sayesinde tebliğ ve telkin edilir. O sayede manevi hayatımızı tanzim etmiş oluruz. O sayede maddi hayatımıza hayat nefk etmiş oluruz. Belki meseleyi arzu etmediğim istikamette derinleştirmiş, geliştirmiş oldum. Ben bunları arzu etmiyordum esasen. Esas arz edeceğim hususlar, bir kısım ayetler üzerinde durup size... ...günümüzde ve ileriye matuf bir kısım fikirleri intikal ettirmek. Kur'an'ın hiçbir parçası abest değildir. Neskedilmiş ayetlerin bile bir canlılığı vardır. Bir kısım beşeri topluluklara yapacakları vazifeler vardır. Nebilere ait vakaların beşerin içtimai hayatına nefh edecekleri hakikat, esrar, envar vardır. Nebinin mucizesinin de bize anlatacağı şeyler vardır. O devirde cereyan edip de geçmemiştir. Allah Resulünün parmağının işaretiyle kamer iki parça olmuş da ve Kur'an-ı Kerim bunu kıyamet yaklaştı ay parçalandı diye bize anlatmış ise şayet herhalde ileride bunun da ifade edeceği hikmetler vardır. Herhalde. Beşer'in başına kopacak bir kıyamet belki ayın parçalanmasıyla kopacaktır. Ve Beşer belki semasında meydana gelecek ilk hadise olarak ayın parçalanmasını, küreye arz üzerindeki denge ve düzenin bozulmasını görecektir. Herhalde böyle olacaktır ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe'ye kameri gösterirken, onun gasik olduğunu anlatmış, bir fettan olduğunu anlatmış... Ve küreyazın başına çevireceği dümeni, getireceği fitneyi ve belayı ona bağlamış ve onun şerrinden Allah'a sığınmıştır. Onun için mucize bir yönüyle Nebi'nin nübüvvetine delalet eder, başka yönüyle hayati bir hakikati anlatır, bir diğer yönüyle de ileride zuhur edecek bir meseleye parmak verir. Mesela, veli Süleyman rîha guduvuha şehrun ve revâhuha şehridir. Hz. Süleyman Aleyhisselam'a havayı, havayı nesimi i müsahkar ettiğini anlatır. Sabah ve akşam, gece gündüz birer aylık mesafe yol kat ettiğini havada bize nakleder. Ve bu işi yaparken vasıtalara başvurmadığını, bizim yaptığımız gibi kanatlara, tayyarelere başvurmadığını, daha belki devirlerde olduğu gibi roketlere başvurmadığını anlatır. Sadece maddi ve cismani keyfiyetiyle havada bu işi yaptığını nakleder. Ve bunun oluşunu Allah bir mucize olarak bize anlatır Celle Celaluhu. Bu semalara çıkma, havada gezme, Hava yini süzermeden mesafe kat etme hususunun son sınırıdır. Beşer'in terakki de ilerleyebileceği en son sınır taşıdır. Buraya kadar beşer'in terakkisinin sınırı vardır. Yer çekimi meselesi, havada sürtünme meselesi bütün bunları aşarak beşer bir gün yer çekimine ayrı bir ve verecek. Veyahut da bu çekimin küre-i arzu olduğu gibi değil de başka şekilde bulunduğu, başka şekilde hakim olduğu kürelerde beşer bir gün sıçramasını bilecek, havada uçmasını bilecektir. Kur'an-ı Kerim'in bu emrine bağlı olarak öteden beri hayatı ı ile çok iyi kavramış İslam büyükleri, İslam üleması, muhtar sahibi İsmail cevheri'den alın da birkaç defa uçtuktan sonra son uçuşunda şehit olan bu zattan alında bir İslam büyüğü olarak, kendisine taktığı kanatlardan bir tepeden bir tepeye, birkaç defa uçtuktan sonra elimizdeki lugatıyla kendisini çok iyi tanıyoruz. Ve sonra bir başka sefer, son sefer bu uçuşlardan birinde şehit olmasına kadar havada uçma meselesinin Kur'an-ı Kerim'in teşvikiyle ve tergibiyle müminlerin ruhunda nasıl mahkez bulduğunu göstermektedir. Azerfen Ahmet Efendi bu meseleyle nasıl bir kuleden Üsküdar'a doğru, Galata Kulesi'nden Üsküdar'a doğru uçtuğunu, oraya düştüğünü, Kur'an-ı Kerim'in bu ayetini müminin ruhunda mahkez bulması bakımından çok manidar bir vakadır ve bunu göstermektedir. Ve daha dördüncü murad devrinde büyük roketlerin atılması. Hasan Çelebi'nin dördüncü muradın huzurunda böyle bir roketi ilk defa barutla havaya atması, semalara doğru çıkmanın kapılarını açması, bu ayetlerin müminlerin ruhunda nasıl vahket bulduğunu gösterir. Bu mevzuda o kadar çok şey yazılmıştır ki ben sadece bir fikir vermek için bunları söyledim. Kur'an bir şey söylemiş, mü'min ona yapışmış ve Kur'an'ın bahsettiği semalarda pervaz etmeyi düşünmüştür. Ama sonraki miras yediler, Kur'an-ı Kerim'e karşı sırtlarını dönmüş, Ayat-ı terk etmiş ve sonra gelenler de abav-e düşmanlığı yapmış, Kur'an düşmanlığı yapmış, Allah düşmanlığı yapmış, şeriat düşmanlığı yapmış. Müslümanlığı gericilik unsuru olarak tavsif etmiş, nesiller öyle telkin etmiş. İçine düştükleri tereddüt bataklığı içinde bocalamış. Kur'an'ı terk ettikleri gün Batı'yla kendi aralarında 50 senelik mesafe var ise, aradan 50 sene, 100 sene, 150 sene geçmiş. Bu mesafe 150 sene olmuştur. İleriye doğru tek adım atılmamıştır. Sadece Batı taklitçiliği yapılmış. Onların yaptıkları muazzam dev meselelerin maketleri buraya getirilmiştir. Müslümanlık terk edildikten sonra 100-150 sene 200 seneden beri esaslı hiçbir adım atılamamıştır. Nezaketin müsaadesseydi ve sizin nezaketinizi ihlal etme endişesi olmasaydı, kalplerinize duman gibi bir iz bırakması endişesi olmasaydı, şu 100-150 seneden beri tepemizin üzerinde kayim kesilip. Mütemadiyen bize anlatılan şeylerin hepsine yalan diyecektim. İftira diyecektim. Tarihinize yalan diyecektim. Yurttaşınıza yalan diyecektim. Konuşan maliminize yalan konuşuyor diyecektim. Kur'an söylemiş, dinleyen dinlemiş, tertemiz gönüllerde en makul şekilde maksus bulmuş. Onlar kendilerine düşen vazifeyi el hak yapmışlar. Tayyaranın olmadığı devirde Galata Kulesi'nden Üsküdar'a kadar uçmuşlar. Ama sonrakiler batı hayranı kimseler bu mirası devam ettirmemişler. Atılan bu tohumlar toprağın altında çürüyüvermiş, nemalanmamış. Ve sonra biz köksüz kimseler haline getirilmişiz. Geçmiş gelecek her şeye hülya, hayal mazarıyla batırılmış. Maziden koptuk, batıya yamandık, oraya da yamanamamışız. O da oyalamış, cündübe sokulan inek gibi ne öldürmüş ne de kaldırmış. Can keş etmiş, nebati hayat içinde bir hayatiyet bize bahşetmiş. Bocalayıp duruyoruz, serumla yaşıyoruz. وَلِسُّلَيْمَانَ الرِّيْحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَالْرَوَاحُهَا şehrun. Allah'ın tevfiki i tevfik-i bırakına, bu millet yeniden bindiği zaman inşaallah Teala ilim adına söylenecek son sözü bu millet söyleyecektir. Şu ana kadar ilmin ve tekniğin ulaşamadığı noktaya Allah'ın tevfik ve inayetiyle iman bırakına binen bu millet ilmi ulaştıracaktır. Onu intizar ediyoruz. Batının ilerleyeceği sağa gitmiş son sınıra, son limite dayanmıştır. Artık bir adım atamaz. Yer çekimi onu bağlamıştır, başka şey onu bağlamıştır, atmosferin kesabeti bağlanmıştır, sürtünle bağlamıştır, ilerleyemeyecektir. Fakat çeşitli hesap ve planlarla Kur'an-ı Kerim'in bu ayetine tevfika hareket ederek, müminleri mutlu istikbal, çok aydın semalar, tezalar intizar etmektedir. Kur'an-ı Kerim, hevayı nefsini terk eden bir nebi havada gezdirdi. Şeriatı fıtriyeye tevfikü hareket eden kimseleri Allahu Teala şeriatı fıtriyenin kanunları içinde, ayatı tekviniyenin seyri içinde onlara mualla olan mevkiyi bahşedecektir. Onun lutfundan ve müminlerin himmetinden bekliyoruz. Her nebinin mucizesi içinde o mucize sar edilirken, nebi mucize isar ederken bir sebep reşhası, küçük bir sebep tanesi müşahede edilir. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize intikal eden harikulade halleri arasında bazılarına baktığımız zaman bir matara suyun çoğaltıldığını görüyoruz. Bir güveç yemeğin çoğaltıldığını görüyoruz. Bir tekne hamurun bir orduya yetirildiğini görüyoruz. Ama cereyan eden bu mucizelerin altında esasen küçük bir sebebin yattığını da müşahede ediyoruz. Bu da gözümüzden kaçmıyor. Sebepler dairesi içinde bulunduğumuz müddetçe Allah Celle Celaluhu bir külliye ve tamamiha sebepleri azletmiyor. Bir mucizede dahi sebebin ucunu gösteriyor Allah Celle Celaluhu. Ve bununla bize işar ediyor ifade buyuruyor ki sebepleri tamamen terk eden kimseler, kendi kendilerini aldatmış olacaklardır. Hz. Musa'nın o harikalar meydana getiren asasını yere vurup taşa vurup da su fışkırttığı mucizede dahi taşın içindeki bir reşah suyun, bir damla suyun bu işe mesnet teşkil etmesi bu noktada bizi teyit eder. Bu ayetlerden bir tanesi de Hz. Musa'nın elindeki asasıdır. Kendi arzularını ayağının altına alan, elindeki kitabın ahkamına harfiyen tabi olan, Allah'ın elinde, Gassal'in elindeki meyyid haline gelen Hz. Musa, bütün arzularını terk edip arzularının üstüne çıktığı noktada, hiç umulmadık şekilde harikulade kabilinden, beklemediği yerde elindeki cansız, camit bir asanın taşa temas etmesiyle, Kur'an'ın ifadesine göre 12 iki tane kaynağın fışkırdığını görüyoruz. فَقُلْ نَطْرِبْ asa الْحَجَرِ فَنْ فَجَرَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشْرَتَ عَيْنَا Kad عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ صَدَقَ اللّٰهُ Biz ona elindeki asayı taşa vuruver dedik. O elindeki asayı taşa vurdu, ve derken on iki kaynaktan sular fışkırıverdi. Bu beşerin en sep kayalardan, zeminin altından su ve hayati şeyleri çıkarma mevzuunda varacağı son sınır, hüdud taşıdır. Beşer bunu aşamayacaktır. Elindeki bir tahta parçasıyla bu işi yapamayacaktır. Fakat Nebi bu işi yapmış, bu işin yolunu göstermiştir. Nasıl cennete giden yolu göstermiştir Hz. Musa İsrail oğullarına ve dinleyenler onun arkasında nasıl cennete gitmeli liyakatını kesbetmişlerdir. Aynen öyle de yerden su çıkarma mevzuunda dahi Hz. Musa Allah'ın salatı ve selamı kainatın efendisi ve üzerine olsun rehberlik yapmıştır. Allah'ın lütfuna inayetini itimat eden bir nebinin elinde camit bir asa su çıkaran bir alet haline geliyoruz. Hayat-ı tekviniğe itimat eden bir insanın elinde teknik aletler, santürfüjler, en sert toprak tabakalarından, en sert kayalardan dahi sular çıkaracaktır. Ve ileride beşer o hale gelecektir ki, hiçbir cemaat diğerinden su dilenme lüzumunu duymayacaktır. Bu teknik, bu ilim gelişmek suretiyle bir Kuveyt, bir Katar, bir Riyad bizden su istemeyecektir size petrol bağlayayım da size bana su bağlayın demeyecektir. Gelişen aletlerle yerin altında, en sert taş tabakalarının altında dahi sular fışkırtılacaktır. Denizlerden akıp gelip sızan, oralarda stoklaşan sulardan istifade edilecektir. Onlar kendileri bizzat istihaleye tabi tutmak suretiyle pahalıya mal ettikleri bu suyu, Cenab-ı Hakk'ın hasil ettiği istihalelerle, meydana getirdiği istihalelerle çok ucuza mal edip rahatlıkla içeceklerdir. Bu noktaya kadar Allah Celle Celaluhu, ferman-ı sübhanesiyle bu işin geliştirilmesi mevzunda ışık tutuyor. Hz. Musa'nın sihirli, sizi tesir eden ve başınızı döndüren o harikulade asası arkasında sizi koşturuyor ve bu mevzuda en son sınır taşını size gösteriyor. Oraya kadar yolunuz var diyor. Sizi teşvik ediyor. El verir ki o havai nefsini terk ettiği gibi, siz de havai nefsinizi terk etmekle beraber ayeti tekniye itimat edesiniz. Kainattaki kanunları bilesiniz. Zira Allah adili mutlaktır. Birisi kainat kitabını okur ondan istifade ederse, siz okumadan istifade etmeyi düşünürseniz ve Allah da sizi istifade ettirirse. Allah, adilane hareket etmiş olmayacaktır. Allah'ın adilane hareketinin manası, adilane hareketinin tezahürü şu şekilde olacaktır. Kim ayeti tekyüniyeyi okuyor, kainatta cereyan eden kanunları okuyorsa, o kanunlardan o istifade edecektir. Kim Kur'an'ı okuyorsa, ondan istifade ediyorsa, o da cennete girecektir. Kim her iki kitabı okuyorsa, dünyada da mamur olacak, ahirette de mamur olacaktır. Bu Kur'an'ın fermanıdır. Kur'an böyle ferman ederken, siz fermanı Kur'an'ın dışında hangi yola gidiyor ve nerede saadet arıyorsunuz? Allah'ın kitabına itimat edin. Kur'an'ın fermanına itimat edin. Tevfik-i buraka binin, Allah'a yükselin. Allah'ın kainat kitabına itimat edin. Allah'ın tevfikine tevfik hareket edin. ...ve sonra terakki edin, masırlarınızın üstüne çıkın. Hülyalar olmaz, büyük iddialarla olmaz, hareketle olur, hamleyle olur, okumakla olur, düşünmekle olur. Yine Kur'ân-ı Beyan, bir başka fermanıyla bir nebinin mucizesini bize göstererek bir mevzuda da şöyle dikkatimizi çekiyor. Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın mantık مَنْتِقَ اتْطَيْرِ Bize kuşların mantıkı, dili, konuşması öğretildi diyor. Mucize olarak bir nebi Allah kuşun dilini öğretiyor. Ayat-ı nazil olduğu zaman, kuşların kendilerine göre anlaşmaları, konuşmaları olduğu bilinmiyor der zaten. Bu bilinmediği için insana eski mantıkçılar, Aristoteles mantığına bağlı kalarak hayvanın natık diyorlardı. İnsana konuşan hayvan derken, bunu insana bir fast olarak hesap ediyor ve insanı sahil canlılardan natık sözüyle ayırıyorlardı. Yani bunun manası şu demekti, İnsan konuşur ama insanın dışında hiçbir şeyin mutku yoktur diyorlardı. Bu mantıkçının yanlış anlayışıydı. Kur'an-ı Kerim ise ve ullimne mantıka tayyır diyordu. Bu, bu meseleyi çok iyi anlayan mantıkut ı sahibi bu mevzuda kuşları konuşturuyordu. La Fontaine'den çok evvel hayvanatın dilini insanlara anlatıyordu. Hayvanlar adeti orada insanlar gibi cemaatle teşkil ettikleri görülüyordu. Ne açıdır ki bizim harsımız, bizim kültürümüz, Bizim kalplerimizden meydana gelen bu muhassalar daima nesle çul bırakıldı. Batılı kafir anlatıldı, ama batılı kafir ben falandan aldım bunu diyordu, meydabadan aldım diyordu, mantı sahibinden aldım diyordu. Fakat bizim batıya karşı gözü dönmüşler, kalbi dönmüşler, sarhoşlar, mahmurlar göremiyor ve anlayamıyorlardı. Kuş dili, Kur'an-ı Kerim'de bize bir mevzu olarak anlatılıyor. Kuşlarla Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın iş yaptırdığı, yaptırdığı anlaşılıyor. Ve en basit planda, eski devirde olduğu gibi muhabere işinde kullanıldıklarını görüyoruz. Halbuki burada doğrudan doğruya kuşların dilinin anlatılması bize daha değişik şeyler de anlatıyor. Posta işinde kuş kullanılabilir, kuşun kendine göre konuşması olabilir, hem cinsiyle anlaşması olabilir, şarkısı, şarkı, musikisi ve dansı olabilir ve bununla birbirleri arasında likah ve vika hakuk edebilir. Fakat anlatılmak istenen şey asıl bunların da verasındadır. Beşerin kuşun dilini bilmesi, kuşun mimiklerini anlaması, kuşun hareketleriyle kuşların hayatı içine girmesi ve bütün hülyası yapılan mesele, ilim yoluyla, İlmi konuşturmakla, bir kısım âlâtü edavatı bu mevzuda seferber etmekle, kuşların değil nebatatın dahi hissiyatına girme, onların yaşadığı hayatı bizzat görme, yaşadıkları hayata bizzat vakıf olma. Beşerin sanatı ve tekniği mevzuunda Beşere yeni şeyler bahçetme bakımından şu ana kadar kapalı, fakat ileride açılması muhtemel olan çok büyük bir mevzudur. Temalarda pervaz eden kuşların hayatı içine girme, onlarla beraber o hayatı müşterek yaşıyor gibi yaşamam. Onların hislerine, hisleri içine girme, onların hissiyatını duyma. Ama bu işte belki biz kendi utkumuzda, kendi duyuşumuzda, kendi söylememizle bunu yapamayacağız. Belki bir kısım teknik aleti edavata başvuracağız. Belki bu mertude işleyebilecek elektronik be beyinler yapacağız. Ama hayvanatın ruhuna girme, hayvanatın yaşadığı o mütevazi hayatı, onlarla beraber ilmen yaşama, görme ve değişik şekilde onlardan istifade etme mevzuu, Kur'an-ı Kerim'in işaret ettiği, bu ayetin kapısıyla girildiği zaman Teala mümkün olacaktır. Bir başka ayette, Enbiya Suresi'nde مُقَرَّن۪ينَ فِي الْأَصْفَاتِ veya وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوسُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا صَالِحًا Ayeti kerimesiyle, ayetleriyle, fizik ötesi, varlıklarla, canlılarla, metafisik vakalara bizi götürerek, cinle, şeytanla, ruhanilerle ve kalbin diliyle, hissin diliyle, muhabere yapabileceğimiz, anlaşmalar temin ve tesis edebileceğimiz bir aleme götürüyoruz. Şu anda bu işin daha elifbesi teşkil ediliyor. Telepatinin daha alfabesi yapılıyor belki. Ruhların muhaberesinin alfabesi yapılıyor belki daha. Cinlerle, şeytanlarla en geniş şekilde muhabere temin etmek, onları tesir etmek, onlara iş yaptırmak meselesi Allah'ın bir nebisine müsahhar olmuş bir meseleydi. Bütün habis ve ali ruhları, bütün nezif ruhları, nezih ruhları Süleyman Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak müsahhar kılmıştı. Bunlarla aktarı saltanatı içinde cereyan eden hadiselere muttali oluyordu. Öyle anlaşılıyor ki, hem peygamberlik hem saltanat verdiği, bu nebisinin durumuyla bize zülcenaheyn bir cemaatin durumunu Allah anlatıyor. Manası tamamen mamur bir cemaatin durumunu ve aynı zamanda muasırlar üzerinde, sulta kurmuş, hükümran olmuş, aziz bir cemaatin durumunu anlatıyor. Ve böyle bir durumu ihraza giden yolu aynı zamanda bize gösteriyor. Bunun için sadece teknik gelişme, Laboratuvara getireceğiniz meselelerin kafi gelmeyeceğini aynı zamanda söylüyor. Yani maddenin sınırlılığı içinde halledemeyeceğiniz meseleler olacaktır. Es-sâmı latîfaya başvuracaksınız. Şualar dahi çok defa sizin işinizi halletmeyecektir. Röntgen şuaları çeşitli boyda dalgalar göndereceksiniz. Halletmeyecektir. Çünkü onlardan gelen şifreleri anlamak için aletü edevata sahip olamayacaksınız. Ama gönderdiğiniz şeyler şuurlu olduğu zaman gönderdiğiniz şifrelerin aynını göreceksiniz. Aslazeniz şifler şifreler göndermenize mukabil esrarengiz şifrelere mutalio olacaksınız. Bunu da size ancak ali ve habîs ruhlar yapacaklardır. Bir seviyede dinle diyanetle bu iş üzerinde görünürken Beri seviyede bu metafizik planda öylesine gelişeceksiniz ki Bugün daha tam alfabesini teşkil edemedikleri bu mevzu belki ileride beşer üzerinde hakim bir mevzu haline gelecektir. Devletler aralarında muhabereyi bununla yapacaklardır. Bir nebi mucizesiyle o zaman aletü edevati ihtiyaç hissetmeden cinî şeytanı perî tesir etmişti. Bu sahada beşerin varacağı son sınırı gösteriyordu. İleride sizler de Belki bir bakma telsizleri bir tarafa bırakacaksınız. Belki kısa mesafelerde onlarla görüşeceksiniz. Telem pürümörleri, teleksleri belki bir tarafa bırakacaksınız. Bunlarla muhabere, yanlışsız muhabere yapacaksınız. En emin şifreleri bunlarla göndereceksiniz. Fakat sadece madde üzerinde çalışmanın ifadesi olan laboratuvar çalışmalarında bunlara varamayacaksınız. İçe dönük keyfiyetiniz, Ruh'a inanma keyfiyetiniz, Fizinin ötesindeki hadiseleri kabul etme keyfiyetiniz bu işi tahakkettirecektir. Bu işin bir noktada terakkisi oraya varacaktır. Ama gün gelecektir ki, milletin gizli hiçbir tarafı kalmayacaktır. Şeytanlarınız ve cinleriniz bütün milletin esrarını, serayiri ortaya dökeceklerdir. Siz herkesin en gizli şeyine dahi muttali olacaksınızdır böylesine şımaran beşer, böylesine arzularına düşkün beşer akide planında her şeyi yapan bu ruhların olduğunu zannedecektir. Bir bakıma bu sahadaki gelişme Allah'ı beşere yeniden inkar ettirecektir, Kur'an'ı ve sünneti inkar ettirecektir. Bir gönüyle de her şeye böylesine muttali olan beşer, sefil arzularını tahakkuk ettirme istikametinde bir kısım hapis kimselerin kullandığı gibi, bu ervahı ve cinleri kullanacaktır. Yerde beşerin vazifesi bittiği için, şımaran taşkınlığa düşen beşerin başına Allah kıyametleri koparacaktır. Bu meseleyi teyit eder ve işin bir başka yönünü anlatır. Bir ayet-i kerimeyi de aynı zamanda bir teknik gelişme ifade içinde yine size arz etmede fayda müdahale ediyorum. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın durduğu yerde dururken, Sebe'deki Melike'yi tahtıyla beraber getirmesi ve onu görmesi hususu, bir yönüyle teknik bir gelişmenin ifadesi, bir yönüyle nebinin mucizesinin ifadesi, bir yönüyle maddeye müddeti ihtiyacı olmadan harikulade bir şeyin zuhuru, ve bir yönüyle de ileride zuhur edebilecek daha değişik durumlar mevzuunda bize fikir vermekte ve düşündürmektedir. Kalellezin indehu ilmun min ana atik an tarfuk. Süleyman Aleyhisselam'ın Nezri Risalet Fenahisinde bulunan ya kendisi veya Asaf bin Belhiya ismindeki ehli velayet ve ledün sahibi birisi İffretlerden birinin yerinden kalkıp oturuncaya kadar getiririm demesine mukabil, gözünü açıp kapayıncaya kadar ben onu buraya celp ederim. Ve hemen karşısında da o işi olup bittiğini görmüştü. Mucize yönünü ifade etmenin yanı başında, Süleyman Aleyhisselam'ın kadri valasını dile getirmenin yanı başında, Teknik mevzuunda fikir vermenin yanı başında, aynı zamanda sureten veya aynen bir kısım eşbahın, bir kısım eşsamın, kainata ait bir kısım mevcutların celp edilebileceği hususunu da bize anlatmaktadır. Televizyon belki bu mevzuda çok geri kalacaktır. Şu suretleri nakleden televizyon... Sadece iki buğduyla meseleyi nakleden televizyon çok geri kalacaktır. Daha çok buğutlarıyla eşyayı nakleden şeyler olacaktır. Belki bu ayetin bir gönderici cihazın bulunmayışı, alıcı cihazın bulunmayışı havası içinde bize bu meseleler intikal ettirişi gösteriyor ki, gün gelecek öyle aletler icat edilecek ki, beşer bir gönderici ihtiyaç olmadan, Hemen ekranlaştığı zaman, dünyanın neresinde ne olup bitiyor onları görecek, onları müşahede edebilecek her tarafı görme imkanına sahip olacaktır. Belki bugünkü teknik imkanlar bunları imkansız görüyor. Ama ayetin rasa tanesine girildiği zaman, televizyonları çok defa aşabilecek hadiseler, beşerin şu tıkanmış teknik sahasının aşılmasını, açılmasını müteakip, bunları görebileceği mevzuunda bize fikir vermektedir. En uzak mesafelerde olup biten hadiselerin reyel ayn beşerin gözünün önüne serildiği devri dönemi gelecektir. Fakat bunu kefere ve fecere yapmayacaktır. Bunu Kur'an'ın cemaati yapacaktır. Kur'an'ın bu ayetini itimat edenler yapacaklardır. Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Ve en son olarak, bu mevzuda istihzaratım olan nakledilmiş bir kısım hususları sadece nakletme niyet ve hissiyle huzuruza çıkmıştım. İlave ettiğim şeylerle belki efkanınızı teşviş ve meseleyi füzulü olarak tamik etmiş oldum. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri, halis niyetli konuşmaya ve halis niyetli dinlemeye bizleri muvaffak kılıp, Kur'an-ı Kerim hakkında kanatımızı tahkim buyursun inşallah. En son tıbbi gelişmeler mevzuunda tıp sahasında Hz. Mesih'in eliyle meydana gelen bir kısım hususları arz etmeyi düşünüyorum ve onunla bitirmeyi düşünüyorum. Hz. Mesih'in Ümmeti Muhammed'le alakası çok büyüktür. Evvela Rasûl-ü Ekrem ile onun arasında ümmeti olmuş, cemaatı tarafından hüsnü kabul görmüş başka bir nebi yoktur. Bu sırra telmihen, Buhari ve Müslim'de Allah Resulü Hz. İsa'ya ben herkesten daha evlayım buyurmaktadır. Onlar Mesih'in arkasındaysa ben onlara daha, onlardan daha evlayım buyurmaktadır. Zira onunla benim aramda Üstün kabul görmüş bir nebi yoktur buyurmaktadır. O bir taraftan öylesine kurbiyetini anlatırken Hazreti Mesih de bir taraftan ümmeti Muhammed içinde zuhurunu istemektedir Allah'tan celle celaluhu. Bir şahsi manevi olarak zuhur edecek Hazreti Mesih Hristiyanlığın ıslah edilmiş, tasaffiyet etmiş ekçarıyla Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın tertemiz esaslarını tevfik edebilecek ruhaniler Hazreti Mesih'in bizimle ne kadar alakadar olduğunu göstermektedir. Ümmeti Muhammed Aleyhissalatu vesselam bir yönüyle Muhammediyet perdesi altında, zırli altında maddi manevi seyrini tamamlarken bu Muhammediyet gölgesini Ümmeti Muhammed'in başına getirecek Hazreti Muhammed Mehdi olduğu gibi ismiyle bir yönüyle Hazreti İsa Aleyhisselam'ın zırliyeti altında maddi manevi seyrini ikmal edecektir. Meşer'in fen ve terakki sahasındaki gönlünü, Hz. Mesih mesihiyeti altında, o zırh altında, hayati tekniyeye Tekbiniyye'ye hareket eden Hristiyanlar ikmal edecek ve ümmeti Muhammed'le tevafuk noktaları, tedahül noktaları temin ve tespit edildikten sonra, asgari müştereklerde bir araya gelen bu iki cemaat, o tekniğini vermek, sen ruhunu vermek suretiyle bir vahde temin ve teşkil edeceksiniz. Ateizme karşı, inkarcılığa karşı üluhiyet iddiasıyla son insanlık içinde bir zuhur olacak. Bütün inkarcılar girecek, delik arayacaklar. O bakımdan Hz. Mesih'in ayetlerinin son devirde ilim ve teknik bakımından gelişmelerle çok sıkı münasebet olsa gerektir. Hz. Mesih'in pek çok mucizesi var. Bu mucizelerden bir tanesini Hazreti Mesih kendi ifadesiyle Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz. وَاُبْرِعُ الْاَكْمَٓاءَ وَالْاَبْرَسَ وَاُحْيِي الْمَوْتَابِ اِذْنِ buyuruyor. <gülüyor> ben Allah'ın izniyle anadan doğma körleri iyi ederim. Ben Allah'ın izniyle cilt hastalığına müftela, abraş hastalığına müftela, zührevi hastalıklara müftela kimseleri iyi ederim. Ben Allah'ın izniyle keremiyle ölüleri ihya ederim. Ve Hazreti Mesih bu mucizeleriyle zuhur ediyor. Bu mucizeleriyle talebelerini etrafına topluyor. Bu mucizeleriyle de şeriatına maruz olmuş Yahudinin elinden esas tevhid akidesini alıyor. Hristiyanlığı teşkil ediyor. İnhiraf edeceği sapacağına kadar Hazreti Mesih'in nefhettiği ruh Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'ın gelişine zemin hazırlıyor. İslamiyet Hristiyanlık için medet resan olmuştu ve bir günde Hristiyanlık tasavvih etmek suretiyle Müslümanlığın imdadına koşacak, küflü mutlaka karşı omuz omuza verip beraber cihat yapacaklar. İlim ve teknikle onlar örfane yapacak, iştirak edecekler. Ruhla kalpte içe doğru derinlemesine gelişme ile Ümmeti Muhammed onlara iştirak edecekler. Aralarında taati sanat olacak. Herkes, kazandığı muhteriatını ortaya koyacak. Böylesine bir vahdet temin ve teşkil edecekler. Hz. Mesih mucizesini anlatıyor, nübüvvetini gösteriyor. Bu harikulade halleri bir beşerin elinden gördüğünüz zaman, zuhur ettiğini gördüğünüz zaman, bu harikulade işleri yapan Allah'a inanacak, o Allah'ın nebisine inanacaksınız. Bir yönüyle de beşerin tıp ve hikmet sahasında, Hekimlik sahasında en son sınırı tespit ediyor. Onulmaz zannetilen Zöhrevi hastalıkların şifaya bolacaklarına. Evvela Bütün hastalıkların bir dermanı olabileceği hususunda dikkatinizi çekiyor. Allah Resulü da bunu şerh ediyor. Allah bir hastalık göndermemiştir ki arkasından bir de derman göndermiş olmasın buyuruyor. Ve bunu sahih hadis kitaplarında görüyoruz. Ez cümle Muhtelif tariklerle bu Davud'un sünneninde müşahede ediyoruz. Her hastalığın behemhal bir dermanı vardır. Öyleyse ümitsizliğe düşmeyin. Bu derdim onulmaz diye sakın yese düşmeyin. Allah onu da şifaya ab edecektir. En onulmaz zannettiğiniz, bütün devrelerini aşmış zöhrevi hastalıklarındahi, insanın usullarını dökecek söhrevi hastalıklarında dahi, bir gün şifaya bulabileceğine katiyen inanınız. Anadan doğma körlerin dahi şifa bulacağına inanmış. Ve en son olarak söyleniyorsunuz taşı konuyor. Ölüler ihya meselesi. Ölüler ihya meselesine kadar yani hayata bir nevi ölüme bir nevi hayat rengi verme durumuna kadar. Nebati hayatın ötesinde dahi, yarı canlılığın ötesinde dahi ölümle mücadele durumuna gelinceye kadar tıbbın terakki edeceğine ilerleyeceğine inanıveririz. Ben burada bir iki hususa dikkatinizi istirham edeceğim. Burada ismiyle iki üç rahatsızlıktan biri ölüm olmak üzere çaresi yok dedi Allah Resulü'nün bu hastalıktan diğer ikisi de biri anadan doğma körlük öbürü de abraş hastalığı veya zührevi bir hastalık cilt hastalığı bu hususlardan bahsediliyor. Bu hususların dahi beşerin içinde tekniğin hasıl ettiği, yanlış gelişmenin hasıl ettiği, yanlış medeniyetin hasıl ettiği, hıtsız sıhhat prensiplerine, hijyene riayet etmemenin hasıl ettiği, İslam'ın bu mevzuda vazettiği esaslara riayet etmemenin hasıl ettiği, onulmaz zannedilen en korkunç hastalıkların sınırında bulunan bu hastalıkların dahi bertaraf edilebileceği fikrini vermekte. Ümitsizliği yıkmakta, hekimin elinden tutmakta, onu ümit var etmektedir. Bir yönüyle bize bunu anlatıyor. Çalışın, tecrübe edin, telahuki efkardan istifade edin, yeni yeni ufuklar açılacak ve yeni yeni şeylerle karşı karşıya geleceksiniz. Bir yönüyle de bize şunu anlatıyor. İleride yine tekniğin hasil ettiği edeceği çok korkunç, salgın halinde körlükler olacaklardır. Hazreti Mesih'in şahsi manevisi altında seyrini, maddi manevi seyrini tamamlayan beşer korkunç körlüklere maruz kalacaktır. Sizlerse bunu yanlış tatbikatın hasıl ettiği şu allara veriverin. İsterseniz tekniğin yanlış gelişmesine veriverin. İleride ömrünüzle fayd ederse korkunç körlükler göreceksiniz. Bu körlükler gelişirken çare olarak yanında köre derman olma tekniği imkanları da gelişecek. Belki bu kör insanları göz ihtiyacı olmadan kördürme durumu olacak. Fakat bu körlüğün önünü alamayacaktır. Sadece körün derdine derman oluyor gibi hüviyette görünecektir. Suistimalin, ahlaksızın, fuhşiyatın, zinanın hasil ettiği zehrevi hastalıklar korkunç bir seyir kat edecektir. Her yerde, her evde hemen hemen göreceksiniz. Sosyete uyuzu gibi bu hastalığa şahit olacaksınız. Yine Hazreti Mesih'in ruhaniyeti altında, onun mübarek ruhaniyeti altında seyrini, maddi manevi seyrini tamamlayan beşer, geliştirdiği teknikle bu işe de çare bulmaya çalışacaktır. Ama şah damarından kan kaybeden bir insana penisinin vurma durumunda olacaktır bu iş. Asıl hastalığın önünü alma, medeniyet ve tekniği o istikamette sevk etme gerekirken beşer hesapsız, plansız bir yola girdiğinden bir bakıma beşerin saadetine hizmet edecek olan medeniyet ve tekniği beşerin felaketini hazırlayıcı unsur olarak geliştirecektir. Zehrevi hastalıkların önünü alamayacaktır. Bulacağı ilaçlar çok olacaktır. Bugünün yüz misli ötesinde ilaçlar bulacak bu hastalıkların önünü almak için laboratuvarlar o nispetle gelişecektir. Fakat her müdahale, tedafiî bir müdahaleden ibaret kalacaktır. Hastalığı bir noktada, noktada tespit etme ve tahkir etmeden ibaret kalacaktır. Ve yine Hz. Mesih'in ruhaniyeti altında, şahsi manevisi altında seyrini ikmal eden beşer bir noktada ölüme dahi hayat rengi verecektir ve taşkınlık, iş, durum bu keyfiyete gelince bir yönüyle bu uyuşturucu ilaçlar gibi, kafein gibi belki içine şen olma, şaklak olma keyfiyetini verir. Fakat dozu yükseldiği zaman uyutuverir, tenvim eder seni. Medeniyet ve teknik, kainatta cari kanunlar bunların görünüşleri, tezahürleridir. Bir yönüyle, nizam ve ile Allah'ın mevcudiyetini gösterirken, Dozu aşınca bu, beşeri tenmim edecektir. Yeryüzünde ciddi taşkınlıklar olacaktır. Bir noktaya kadar Allah'ın varlığını ve birliğini ispatta kullanılan bu deliller, o noktadan sonra Allah'ı inkarda kullanılacaktır. Ve yeryüzünü sadece inkarcılar işgal edeceklerdir. Sahih hadisin ifadesiyle, yeryüzünde Allah Allah diyen kalmayacaktır. Manası kalmadığı için, bütün kainatın kalbi mahiyetinde atan küreyi i arzı, Allah tahrip edecektir, yepyeni bir alem açacak. O alemde sefil ruhları aşağıları cehenneme atacak, Ali ruhları cennette nimetleriyle perverde edecektir. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri, maddi manevi gelişme içinde vaziyetini tespit eden, ayarlayan, akıllı, salih zümreye bizleri ilhak eylesin. Yolunda bizleri kaim ve daim eylesin. Maddi manevi, enbiya-i izam ve fikhamın gölgeleri altında seyrimizi ikmala bizleri muvaffak kılsın. Onların getirdiği esasattan inhiraf etmeden bizleri masum ve mahfuz buyursun. Lillahi <Gülüyor> Teala'l-Fatiha.